Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün hayırlısıyla Neml suresinin sonlarına gelmiş bulunuyorduk. Son ayetler gördüğümüz son ayetler dünyada iken iyilik yapanlar ile kötülük yapanların bir karşılaştırmasını ihtiva ediyor. Tabii asıl aslında kesin ve nihai sonuçlar biliyorsunuz. Yani yakın çizgisi toplam çizgisi ölümle çekilir. Ahirette de bunun neticesi görülür ve o neticeye göre dağılım gerçekleşir. Diyor ki ayet-i kerime 89. ayet-i kerime ve 90. ayet-i kerimeler Estaizu billah Men e bil bilhaseneti Kim iyilikle güzellikle gelirse yani dünyada iken yani getirirse burada ceebihi cee geldi ama e bi harfi cerri beraber kullandığı zaman getirdiği manasını Kim dünya ahirete geldiği zaman beraberinde hasene getirmişse felehuhu khayrun minha Ona getirdiğinden hayırlısı verilecektir. Ve hum min faza'i aminun. Sadece karşılığı verilmeyecek fazlasıyla Ayrıca o gün için korku ve dehşetten yana güven içerisinde olacaklar. Bir korkudan, ciddi bir korkudan, büyük bir korkudan, müthiş bir korkudan güven içerisinde olacaklardır. Onlar için korku yok. وَمَنْ جَاءَ بِسْسَيِّئَةِ Kötülük getirip gelene gelince فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّا Yüzüstü cehenneme döküleceklerdir. Niçin yüzüstü? İnsanının vücudunun başka yerlerinde ufak tefek arızalar, kusurlar olursa, dikkat çekmeyebilir, hatta görülmeyebilir, elbisenin altında olabilir gibi. Fakat yüzdeki arıza, yüzdeki anormallik derhal göze çarp. Çünkü biz insanların evvela yüzlerini görürüz. Yüzlerine bakarız. Bizim muhatabımız yüzdür. Hatta onun yüzünden onun birçok durumunu okuyup ifade ederdeyse değerlendirebiliriz. Üzüntülü müdür? Kederli midir? Genç midir? ihtiyar mıdır? Sevinçli midir? Vesaire. Bütün hallerinin hemen hemen birçoğu adeta yüz onun ifade ise bünyesinin ve birçok şeyinin fihristi gibidir. Listesi orada mevcut. Orada mevcut. Lokantacının elinize sunduğu menüde olduğu gibi insanın menüsü de yüzünde. Döküp orada. Her şeyimiz yüzümüzde. Yüzdeki arıza böyle hemen görülür. Biri de yüz vücudun en hassas tarafıdır. En hassas. Gerek darbelere karşı Gerek yakıcı hararete karşı hatta soğuğa karşı. Onun için yüzüstü yıkılacaklarından haber verilerek bedenlerinin tamamının cehenneme döküleceğinden ne yapılıyor? Ee, kinayeli olarak söz edilmiş oluyor. Bunlara bir de azarda bulunulacak. Hel tujzauna illa ma kuntum taamali Siz size verilecek olan karşılık dünyadayken yapa geldiğiniz şeylerden farklı mı olacaktır Sizin karşılığınız dünyada yaptıklarınızdır Yani bu gördüğünüz karşılık sizin amellerinizdir Sizin amellerinizdir Onlara dikkat edin diyor Ondan sonra sure dikkat ederseniz veya hatırlarsak uzun bir ifade ise davetin söz konusu edildiği bir suredir. Çeşitli peygamber kıssaları vasıtasıyla vesilesiyle bir davetten bahsediliyor. Onların vasıtasıyla da haliyle peygamber aleyhissalatü davetine dikkat çekiliyor. Evet bütün peygamberler insanlığı, beşeriyeti, muhataplarını doğru yola davet etmekte ellerinden geleni yaptılar. Ben de yaptım. Onları hatırlatmam bile, kıssalarını hatırlatmam bile sizin için bir öğüttür. Onlardan ibret almanız için. Peki bunun dışında ben size ne yapabilirim? Benim size karşı nihai duruşum kavrum, tutumum nedir? Burada da şimdi bu son ayetler bunu dile getiriyor. İnma umirtu en a'bud rabb hazihi el beldeti allazi harramaha ve lehu kullu Biliyorsunuz sure Mekkidir. Kur'an'ın ilk muhatapları Mekkelilerdir. Dolayısıyla onların diğer insanlardan ayrıcalıkları vardır ve bu ayrıcalıkları bu ayet-i kerimede de hatırlatılarak Allah'ın size bunca ayrıcalık size böyle bir ayrıcalık tanımasına rağmen siz nasıl olur da beni inkar ediyorsunuz? Ne ayrıcalıkları vardı Mekkelilerin? Beytullah orada. Allah'ın harem belgesi Mekke ve çevresi de yaşıyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ın mirasını şimdiye kadar ifadeinde ise sahiplenene geldiler. Ve ve o beldelerin haram beldeleri yani Mekke'nin haram bir belde olması sebebiyle de Allahü Teala o beldeye özel bir statü tanımış. Onlar da o beldenin o beldenin şerefiyle şereflenmiş. O beldenin ayrıcalığı onlara da ayrıcalık getirmiş oldu. Onun için Kureyş suresi ile Elemtara sureleri bu ayrıcalığı en açık şekilde ortaya koyan surelerdir. O kadar ayrıcalıklı ki Kabe dolayısıyla Mekke ve onlar dolayısıyla Kureyş Cenab-ı Allah oraya Fil ordusunun saldırısını önlemiştir. Yalnız fil ordusunu değil, Yeri geldi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi bile, O şehre yönelmedi. Gitmedi. Hudeybiye Barışı'ndan bahsediyoruz. Hudeybiye Barışı'nda, Kusva çöktü, gitmiyor. Huysuzluk etti kusva dediler. Hayır dedi Resulullah. Kusva'nın huysuzluk etmek huyu yoktur. Huysuzluk etmez kusva Ama fiili Mekke'ye göndertmeyen Allah onu da oraya göndertmiyor dedi. Öyle bir belgeden bahsediyoruz. Öyle büyük bir belgeden bahsediyoruz. İşte Resulullah Aleyhissalatu Vesselam surenin nihayetinde böyle demekle emrolunuyor. Burada hasfedilmiş bir kul vardır. De ki ey Muhammed Aleyhissalatu Vesselam İnneme umirtu Bana emrolunan ancak şudur En abude rabbe hazihil belde Bu şehrin, bu beldenin Rabbine ibadet etmekle emrolundun. "Alâzî harremaha" haram kıldı. Hurmet kelimesi saygı demek biliyorsunuz. Aynı kökten geliyor. Yani bu şehri saygıdeğer kılan insanlara bu şehrin hukukunu gözetmelerini emreden bu beldenin Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Yani bu belde dolayısıyla siz de saygınsınız. O halde Allah'ın size vermiş olduğu bu nimetin kıymetini bilin ve gereğini yerine getirin diyor. Cenab-ı Allah aynı zamanda yalnızca o beldeye lütufta bulunmadı ve lehu kullu şey. Ve her şey de yalnız kendisinin olan bu beldeyi haram kılan, saygıdeğer kılan, değerli kılan ve her şey kendisinin olan bu beldenin Rabbine ibadet etmekle emir olundu. Bu emir size de verilen bir emirdir. Siz bu emre itaat etmeseniz bile tek başıma bile kalsam ben bu emre uyacağım. Bu şehrin Rabbine ibadet edeceğim. Hakta sebat böyle olur. Hakta sebat böyle olur. Varsın bütün dünya batıla git, Batıla dört elle sarılsın. Arkasından son hızla gitsin. Sen gitmeyeceksin. Çünkü hakka tabi olmak insanın batıla karşı duruşunda evvela kesinlikle ona iltifat etmeme, batıla yönelmeme, batıla eğilim en ufak ama eğilim göstermeme gibi bir özelliği kazanır. İşte burada siz, ben size bu putlara tapmayın, İslam'ın dışındaki inançların peşinden gitmeyin, İslam'la bağdaşmayan, Allah'ın benimle gönderdiği din ile bağdaşmayan akidelere, inançlara, değerlere, sistemlere, felsefelere, ideolojilere sayın sayabildiğiniz kadar Hiçbirisine yönelmeyin. Çünkü bunu yaptığınız zaman Allah'a ibadet imkanını kaybedersiniz. Allah'a ibadet etme imkanını, fırsatını kaçırmış olursunuz. O zaman siz ne yaparsınız? Allah'ın rububiyetini inkar etmiş oluyorsunuz. Çünkü her şey O'nundur. Ve lehu kullu şey. Ve her şey yalnız kendisinin olan bu beldenin Rabbine ibadet etmekle emrolundum. Rab aynı zamanda ilah manasını da içerir. İlah manası da Rab manasını da içerir. Fakat her birisinde daha üstün gelen veya daha baskın olan bir mana vardır. Rab ve rububiyette Allahü Teala'nın Yaratıcılığı ve müdebbirliği yani kainatı idare edişi, bütün mevcudatı yasalarıyla idare ediş anlamı daha galiptir. Yoksa aslında Rab zaten mahmud olmak durumundadır. Rab değilse ona zaten ibadet olunmaz. İlah'ta da, uluhiyette de abd olmak, kul olmak, emrine ve şeriatına tabi olmak... Emir ve yasaklarına riayet etmek manası daha öndedir. Zaten e, emir ve şeriatına, kanunlarına itaat edilmesi gereken de ancak ilahdır ve bu ilah da ancak Rabb'dir. Yani uluhiyet ve rububiyet bazen e, bazıları bunu kavrayamıyor veya kaçırıyor bu inceliği. Uluhiyet ve rububiyet Allahu Teala'nın bilhassa konu anlaşılsın diye aslında yapılıyor tevhidul uluhiyye tevhidul rububiye gibi uluhiyyetin tevhidi rububiyetin tevhidi doğru ama bunlar ayrı şeyler değildir bunlar ayrı şeyler değildir çünkü Rab kelimesi ilah kelimesini ilah kelimesi de Rab kelimesini zaten ihtiva ediyor bunlar birbirlerden ayrılmazdırlar buna mantıkta lazımı gayrimufarık denir yani hiçbir şekilde ayrılma kabul etmeyen bir beraberlik, bir mana birliği, mana beraberliği vardır. O halde bakın burada olduğu gibi ben bu beldenin Rabbine ibadet etmekle öbruldum. Hani ubudiyet uluhiyetin özelliğidir? özelliğidir fakat dediğim gibi rububiyet ile uluhiyet birisinde rububiyette halikiyet ve tedbir manası daha baskındır ama uluhiyet manası da vardır ulûhiyette ya yani, ubudiyet manası da vardır. Ulûhiyette ise hakimiyet, egemenlik, şeriat koyuculuk, e, mağbud oluş manası daha öndedir. Ve emirtu en ekûne mine'l müslimîn ve müslimlerden yani Allah'ın iradesine Allah'ın hükümlerine kendisini teslim edenlerden olmakla emr ...olundu. Dinimizin... ...manasının bize yüklediklerini... ...aslında manasından çıkartabiliriz. Nedir Müslim? Müslim ne demek? Teslim olan. Kime? Allah'a. قُلْ اِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ Ben... Vechimi yani zatımı bütün benliğimi, varlığımı her şeyimle Allah'a teslim et. Allah'a teslim et. Allah'a teslim olan birisine teslim oldunsa ne demek? Yap dediğini yaparsın, yapma dediğini yapmazsın. Bu böyledir dediği zaman inanırsın, böyle değildir dediği zaman aynen böyledir diye inanırsın. Yani teslim olduğun zat sana ne söylerse kabul edersin ve yaparsın. Yerine git Kesinlikle aksi hatırına gelmez, aksini düşünmez. İşte biz Resulullah Aleyhisselatü Selam'ın şahsında Resulullah'a bütün iman edenler ben Müslümanlardan olmakla emrolundum mesajını gerektiğinde açık seçik ve net bir şekilde ilan edeceklerdir. Söyleyeceklerdir gereğini yerine koyacaklar göstereceklerdir bize emrolulan sadece budur inneme başka emir yok inneme münhasıran yalnız ve yalnız bana emredilenler şunlar bana emredilen şu sadece şu bu beldeyi haram kılan ve her şey kendisinin olan bu beldenin Rabbine ibadet etmekle emrolunduğum gibi Müslümanlardan olmakla da emrolunduğum. Allah'a ibadet etmek ile Allah'a teslim olmak aynı şeydir. Aynı şeydir. Allah'a ibadet ettiğin zaman ne yapıyorsun? Emrettiği için onun emrine kendini teslim ediyorsun. Allah'a teslim olduğu zaman ibadetinle teslim olduğunu ne yapıyorsun? Gösteriyorsun. Bunlar aynı şeyler. وَاَنْ اَتْلُوَ kuran Bana bir emir daha verildi. Kur'an'ı okumak emri verildi. Onu okumakla emruldu. Kur'an'ı okumanın iki gayesi vardır. Bir, Kur'an'dan okuduğun zaman Allah'ı zikretmekle birlikte Kur'an bir zikirdir başlı başına. Kur'an bana ne diyor sorusunun cevabını bulmak ve gereğini yerine getirmek. İki, Kur'an'dan uzak kimselerle uzak olan hayatı o Kur'an'ın boyasıyla boyama yollarını aramak, bunun için üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek. Kur'an'ı niye okuruz başkalarına? Kendim için niye okuyorsam kendimiz için? Başkasına da onun için okuyoruz. Faraza eğer ben Kur'an-ı Kerim'in güzel nağmeleriyle ruhumu dinlendirmek için okuyorsam başkasına da ancak bu amaçla en iyi ihtimalle okuyabilirim. Fakat ben Kur'an'ı bana verdiği emir ve yasakları anlamak Gereklerini yerine getirmek için okuyorsam, başkasına da bunun için okur. Kur'an, beşeriyete hükmetmek. Allah'ın dinini hakim kılmak. Beşeriyetin hayatını düzenlemek, tanzim etmek. Yönlendirmek, halini ve geleceğini ona göre konumlandırmayı öğreten ve bunun için gelmiş olan bir kitap. Bu maksatla okunur Kur'an. Her bir Kur'an okuyuşumuzla birlikte, okuduğumuz her bir ayetle birlikte, o ayet-i kerimenin ferd olarak, aile olarak, toplum olarak, devlet olarak, insanlık olarak, hayatımızın neresinde yer aldığına dikkat etmek zorundayız. Ben, ailem, yaşadığım toplum, İçinde bulunduğum devlet, bana egemen olan sistem, sosyal sistemi, ekonomik sistemi, ahlaki sistemi, siyasal sistemi her şeyle ve beşeriyet aynı şekilde bütün bu yönleriyle bu ayetin neresindedirler? Okuduğumuz her bir ayet ile dediğim bütün bu maddeleri akamızda sorgulamak zorundayız. Eğer mevcutsa, mevcudiyetinin devamı için. Değilse, hayata, o tarafının gelmesi ve hükmetmesi için, herkes üzerine düşeni yapmak zorundadır. Çünkü zaten ayetin, hemen sonraki bölümü bunu anlatıyor. Ne diyor? فَمَنِهْتَدَى فَاِنَّمَا yehtedi li nefsi. kim hidayet bulursa neyle hidayet bulacağız okuduğumuz Kur'an ile Resulullah aleyhissalatü selamın beşeriyete okuduğu ve hala hükmen okumayı sürdürdüğü okumakta olduğu bu Kur'an-ı Kerim ile ne yapacağız hidayet bulacağız bulursak faydası bize Allah'ın bundan bir faydası olmaz. Biz kazanırız. Ve mandalle, hidayet ve dalalet birbirlerinin zıttıdır. Hidayet doğru yolu bulmak demektir kelime itibariyle, dalalet de şaşırmak demektir. Şaşkınlaşmak yolu şaşırmak demektir. Yolunu kaybetmek demektir. Kim de yolunu kaybederse, فَقُلْ اِنَّ مَا مِنَ الْاَنَ مِنَ الْمُنْدِرِينَ Allah. Artık sapıta sapıtsın. Sen ona de ki ben sadece inzar edicilerdenim, uyarıcılardanım. Hidayet bulmadığın takdirde seni bekleyen tehlikeyi bildirip haber vererek korkutanlardanım. Söylüyorum. Bu işin sonu iyi gitmez diyor. Bu böyledir. Ondan sonra bir şey daha söyle. Ve kulil hamdü Ve bir de hamd Allah'a mahsustur de. Bütün övgüler güzel vasıflar dolayısıyla övülmeler Allah'a aittir. İşte işte her konuda övgü yalnız ona ait olduğu için o size sizin kendi imkanlarınızla asla başaramayacağınız, bulamayacağınız doğru yolun da kesin delillerini gösterecektir. Allah'ın yolu İslam biricik kesin doğrudur, doğru yoldur. Onun dışındaki bütün yollar şairin dediği gibi çıkmaz sokaktır. Keşke sadece çıkmaz sokak olup kalsa. Sonu uçurumdur. Hem de dibi cehennem ateşi olan bir uçurum. Ve الْحَمْدُ لِلّٰهِ Ve bir de de ki hamd Allah'a mahsustur. Hamd yalnız Allah'adır. سَيُّر۪يكُمْ ayeti. <اٰياتِه> o size ayetlerini gösterecektir. سَيُّر۪يكُمْ اَيَاتِهِ ...size ayetlerini... ...gösterecektir. Gerek kendi nefislerinizde... ...gerek... ...sizin varlığınızın dışında. Yani... ...kainatta ve diğer toplumlarda. Bu surede bu ayetler çoktur. Helak olmuş kavimler... ...Süleyman aleyhisselam gibi... ...değil mi? Allah'ın hükmüyle hükmettiği zaman allah Teala'nın insanlığa Allah'ın dininin gereklerini yerine getirmelerin neticesinde neler bağışlayacağını anlatan ne gibi imkanlar vereceğini anlatan kıssalar gibi. Bütün bunlar ayettir. İbretli alametler. O size ayetlerini gösterecektir. Fetearifûnehe <Sessizlik> Siz de bunları bilip tanıyacaksınız. Yani onun kudretinin, vahdaniyetinin delillerini görüp anlayacaksınız. Kudret ve vahdaniyet vasıflarına sahip olan tek başına sizi doğru yola iletebilen ve doğru yolda yürümenizi sağlayacak direktifleri verebilendir. Onun dışında hiçbir kimsenin gösterdiği yol doğruluğunun delillerini de beraberinde taşıyan bir yol olamaz. Demokrasini. Ayrı fani böyle çok en üstünde tutuyorlar ya. Ne yapsınlar zavallılar? Başka şeyleri yok ki. Şimdi, e, temel dediklerine göre askere gitmiş gelmiş. Yaşlılar sormuşlar buna. Ne yiyorlar? Ne içiyorlar gittiğin yerlerde? Vallahi demiş buğday diye bir şey var. Onu öğütüp ekmek yapıp yiyorlar. Yaşlı bir zat onlardan demiş ki ne yapsın zavallılar? Misur bulamıyorlar ki misur etmeyi yapsınlar. Şimdi tabi bu söylediğimiz bundan çok daha şey. Sadece bulamama noktasını söylüyoruz biz. Avrupa ne yapsın? Bula bula demokrasiyi buldu kardeşim. Değil mi? Bula bula onu buldu. Daha su yok elinde. Kendileri de en güzel sistemin o olmadığının farkındadırlar. Dediklerine göre Churchill böyle demiş. Demokrasi demiş dünyanın ikinci en iyi sistemidir. Birincisi hangisidir demişler. Hiç merak etmeyin İslam dememiş ha. Birincisi yok ki demiş. Burada eğer bu söz bir mana ifade ediyorsa, kardeşim biz insan olarak vere vere beşeriyete ancak bunu verebiliyoruz. Onun da ne menem şey olduğu belli zaten. Ama kardeşim o batı ellerinde bir İslam yok ki. Onlar din diye orta çağın tanıdılar. Belki dinden uzaklaşmakta haklı sebepleri de var. Olabilir. Peki bize ne oldu kardeşim? Bize ne oldu? Din bizi sömürdü mü? Din üzerinden gerçek manada dini bilenler, dini anlayanlar, dini anlatanlar bu ümmete hizmetten başka ne üretti? İlimleriyle bu beşeriyete ve ümmete hizmet etmekten başka ne yaptı? Başta, efendime söyleyeyim, sahabe-i kiram olmak üzere, tabi'in-i kiram olmak üzere, dört mezhep imamı ve benzeri müştehit alimler olmak üzere, diğer bütün İslam alimleri, ilimleri dolayısıyla sıkıntılar dahi çektiler. Hapislere attılar, atıldılar, zindanlara atıldılar, işkencelere maruz kaldılar. Ama kimseye ben sana din öğretiyorum diye kimseyi sömürmediler. Çünkü bu din dini bilen insanın dini anlatması ve öğretmesi karşılığında işi ticarete dökmesine müsaade etmez. Kitaplarda görürsünüz mütalaa ederseniz. İmam, Kur'an öğreten, müezzin, müfti yaptığı görev dolayısıyla maaş alabilir mi, ücret alabilir mi? Niçin? Çünkü din alimleri peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler ne miras bıraktı? Biz müşer-i enbiya la nures. La nures. İnma varrisme diyor da sallallahu Biz yani nebiler topluluğu. Bize biz bize kimse mirasçı olamaz. Biz miras bırakmıyoruz. Biz sadece ilmi miras bıraktık. Değil. Peygamber Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde ben sizden bu Kur'an'ı anlatmanın karşılığında hiçbir ücret almamakla emrolundum diyor. Ee, alimler de peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberin karşılığında ücret almadığı bir işten ilim adamı nasıl ücret alabilir demişlerdir İslam alimleri. Bunun tartışmasını yaptılar. Netice şu, eğer bundan dolayı ilim adamı ilimle uğraştığı için, din hizmeti verdiği için yapacak işlerini aksatıyorsa ve nafakasını bundan dolayı kazanamıyorsa ne yapacaktır? Normal bir ücret alabilecektir. ecr misil dedikleri, emsali ne alıyorsa. Nereden peki bu nereden çıkıyor? Bildiğimiz gibi Ebubekir Bekir radıyallahu anh halife seçiliyor. Ertesi günü çarşı pazara çıkıyor, ticaretini devam ettirecek. Evde ço çocuk var, nafaka bekliyor tabi. Yolda onu bu ümmetin Ebu Bekir radıyallahu ten sonra aşere-i mübeşşere içerisinde yer alan en büyük iki şahsiyeti görüyor onu. Hz. Ömer ile Ömer'ül Faruk ile bu ümmetin emini diye aleyhissalatü selamın nitelendirdiği Ebu Obeyde İbni'l Cerrah görüyor. <gülüyor> Nereye Ebu Nereye olacak? Çarşıya gidiyorum. Olur mu? Ümmetin işlerini kim görecek sen çarşıya gidersen? Biz seni halife niye seçtik? Tamam seçtiniz ama siz de biliyorsunuz ki ben ticaretle uğraşan bir insanım. Ticaretimi yapmazsa çoluk çocuğuma maişe nereden olur? Haklısın diyorlar ama sana ticaretinden elde ettiğin karı vermiyoruz. Bunu söylemiyorlar ama sözün gelişi bunu. Sana ortalama bir Kureyş mensubu nasıl geçiniyorsa sana da o ortalamada bir maaş tayin edeceğiz. Ve maaş kitapları da belli yazılı tarih kitaplarımızda. Günde yarım koyun, o zamanın için standart böyle, yarım koyun bilmem ne falan vesaire budur. Senede iki takım elbise, yazlık ve kışlık. Bunlar senin maaşın. Yarım koyunla sen de yiyeceksin, çoluğun çocuğun da yiyecek. Sen de giyineceksin, çoluk çocuğun da giyinecek. Ama bunun içine de, içine de sinmiyor. Sinmiyor. İslam'ın insanı getirdiği şey budur. Yoksa din İslam'da başkalarını sömürmek, başkalarının menfaatlerini kendine toplamak için değildir. Sinmiyor. Vefat edeceği zaman ağzı kapalı bir testi gösteriyor. Şunu benim yerime seçilecek olana verin diyor. Vasiyet yerine gelecek. Ömer radıyallahu an seçiliyor, bu da senden önceki halifenin sana vermemizi tavsiye ettiği testi. Küçük bir testi, ağzı kapalı, açıyor, içinde bir miktar para ve bir pusula. Başa geldiği andan itibaren vefat ettiği güne kadar aldığı maaşlar kuruşu kuruşuna yazılmış. Bu kadar aldım, a işte bu kadar. Hazreti Ömer ağlıyor. Senden sonrakileri çok zor durumda bıraktın ya Ebu Bekir diyor. Çok zor durumda bıraktın bizi diyor. Şimdi biz nasıl alacağız? Almasak nasıl geçineceğiz? Buna kıyasen ancak bu kadar. O da nerede? Nerede? Sen bir Kureşlisin. Senin emsalin bir Kureşli'nin geçimi nasıldır? Sana da ancak o kadar veriyoruz. Ya ben tüccar adamım. Daha fazla kazanırım. İpek ticareti yaparım, şu yaparım, bu yaparım. Çok kazanıyorum. Yok. Yok. Normal bir kureşlik ne kadarla geçiniyor? O kadar. İhtiyacı yoksa şey değil. Hazreti Ömer de bunun da ilkisini koyuyor. Diyor ki, biz yöneticilerin bu maldaki hakkı yetimin velisinin maldaki hakkı gibidir. Fakirse yetimin malına verdiği hizmet kadar alır. İhtiyacı yoksa iffetli davranmak zorunda. Olur ya halife zengindir, babadan zengin veya çok servet yapmıştır. Bu arada da halifelik makamına gelmiştir. Veya müftü olmuştur veya hakim olmuştur veya imam olmuştur. İhtiyacı yoksa almayacaktır kardeşim. İhtiyacı yoksa almayacaktır. Varsa yaptığı hizmet kadar alacaktır. Dolayısıyla bu bizim Müslümanlar arasında... Dine şaşı bakanlara, dini hayatın dışına itmek isteyenlere ve bunun için de gerekçeyi bilmedikleri için batının papaganlığını yaparak dine karşı duranlara buradan insanın bir şeyler söylemek ihtiyacı yansın oluyor. Bu din size tanıtılan veya sizin bildiğiniz din değildir. Bu dinde hepimiz Allah'a teslim olmuşuz. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Kimsenin bu dini kullanarak kendisine menfaat sağlamak gibi. Bir imkanı yoktur, bir ruhsatı yoktur, bir müsaadesi yoktur. Bu budur. Onun için Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi, Hazreti Ömer git filan yerin Bahreyn'in zekatını topla gel diyor. Ebu Hureyre gidiyor topluyor zekatı geliyor. Hazreti Ömer onu hesaba çekiyor. Ve diyor ki, bu zekat tamam aldım ama senin malının yarısını da alıyorum. Ya, niye malım yarısını alıyorum? Alıyorum bitti. Kardeşim bakın bizden birisi olsa ne hakla dünyayı kopartırız. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam halife diyor senin sırtını haksızca kırbaçlasa dahi ona itaat edeceksin. Ebu Hureyye sesini çıkarmış. Ama bir takım gareskarlar, Ebu Hureyre'nin kendisiyle alakalı anlattığı ne hadisini istismar ediyorlar. Oraya gelmişken onu da aktarıp konuya devam edelim, şeyi kapatır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'e diyorlar ki, ya Hureyre sen niye bu kadar çok hadis rivayet ediyorsun? Senden daha çok sohbet yaptığı halde peygamberle bulunduğu halde bu kadar hadis rivayet etmeyenler var. Diyor ki, Muhacir kardeşlerimi çarşı pazarda alışveriş, Ensardan kardeşimi bahçeleri, çiftleri, çubukları meşgul ederken ben karın tokluğuna Resulullah'ın yanından ayrılmadım. Şimdi diyorlar ki, ya da işte işi gücü karnını doyurmak. Resulullah'ın yanında karnını doyuracak ne vardı? Adam gibi yemek yemek isteseydi başka bir şeyler yapardı. Çünkü Hazreti Ayşe anlatıyor radıyallahu anha. Günler geçerdi. Hanimlarından hiçbirisinin evinin bacası tütmezdi. Birisinin ikisinin değil, hiçbirisinin. Bir gün değil, günler geçerdi diyor. Ya e bu Hureyli ne yiyecek burada? Gerizekalılar. Ne var öyle zannettiğiniz gibi her gün efendim ben söyleyeyim e, e, kazanlarla et mi pişiyordu? En güzelinden tatlılar mı vardı? Şu mu vardı? Bu mu vardı? Ne var? Durma zemzek. bitti O da bulabilseler. zemzem de Medine'de o zaman. Mekke'de vardı. Medine'de yok ki. Şimdi geliyor. Ha. Şimdi ondan sonra diyor ben diyor karın tokluğuna Resulullah'ın yanından ayrılmadım. Onun için onlar onun huzurunda değilken ben onun huzurundaydım. Onların görmediklerini gördüm, duymadıklarını duydum. Ve tek başına sadece bu değil. Ebu Bekir'i görmüş radıyallahu anh Ebu Bekir'den dinlenmiş. Müminlerin annelerinden. Şundan yani kimi yakalamışsa sahabilerden öyle yoksa sırf Ebu Hureyre için değil. Yaşça küçük sahabiler de rivayetlerinin önemli bir çoğunluğunu ...başkalarından alarak... ...ama zikiyim zaman... ...ben filan sahabiden aldım... ...ben almadım dememiştir... ...gerek yok bunun... ...o ayrı bir konu... ...hadis ilmiyle alakalı teknik bir teferruattır... ...şimdi... ...ondan sonra... ...Ebu Hureyla... bir daha göndermek istiyor... ...Hazreti Ömer... ...gel diyor seni bir daha diyor... ...zekat toplamaya gideyim... ...yok diyor... ...niye gitmiyorsun diyor... vallahi ...bir defa gittim... ...balımın yarısı gitti... Bu sefer gidersem malımın hepsi gider. <gülüyor> Korkarım diyor. <gülüyor> Yerim kalayım öyle memtudum diyor. Hazreti Ömer'de ısrar etmiyor. Israr etse gitmek zorundaydı. Başka çaresi yok. Çünkü İslam'da emir verilen emre hoşuna gitsin veya gitmesin. itaat edeceksin. Yeter ki masiyet olmasın. Israr etmeyince kurtarıyor paçayı. Yoksa gitmek zorundaydı. Başka yok. Şimdi bu şekilde bir kazanç vesilesi değil. O halde tekrar edelim. Kim diyor e, e, ayetlerimizi göstereceğiz ve siz onları bileceksiniz. Ayet-i Kerime'nin sonunda, surenin sonunda de ki hamd hamdolsun o size ayetlerini gösterecek ve siz onları tanıyacaksınız. Bileceksiniz. İşte bu bilgi bu bilgi sende durmayacak. Halka halka genişleyecek. İnsanlığa anlatacaksın. Anlatmadan önce ilzam olmaz. Onu mecbur edemezsin. İslam ulaşmamış bir insana. Gel lan hadi Müslüman ol. Nedir İslam kardeşim bilmiyorum ki. Ne zaman bana öğrettin? Öğretmediğin bir şeyden beni nasıl sorumlu tutarsın? O bugünkü İslam adına ortaya çıkan cahillerin işidir. Anlatacaksın kardeşim. Bu budur. Ayet-i kerimeleri gösterecek, ayetleri göreceksin ve siz o ayetleri tanıyacaksınız, bileceksiniz. Ve Rabbuk ya bi gâfilin Rabbim yapıp ettiklerinizden habersiz, gafil değildir. başka itikarimeler biz ona şah damarından daha yakınız diyor. Ve ne'lemu ma tu's bihi Nefsinin ona hangi vesveseleri verdiğini de biliyoruz. Gibi Allahü Teala'nın yani ilmi yalnızca bizim zahiren görülen amellerimize dahil değildir. Fakat zahiren ortaya çıkan amellerimizden mesul olduğumuz için bu kadarı burada zikredilmiştir. Yoksa allah Teala'nın ilmi zahiren meydana gelenlerle sınırlı değildir. Benim kalbimde olanı da bilir. Bana şah damarından daha yakındır. Dolayısıyla şah damarından daha yakın olan herhalde benim gelecekte ne yapıp ne edeceğimi de bilir yani. Bu böyle Subhanallah. Yani her şeyde Allahü Teala'nın çok ibretli halleri var. Adam Kur'an hafızı Allah geleceği bilmez diyor. Ya tövbe estağfurullah. Gelecek benim içindir, senin içindir. Allah için gelecek yok ki. Geçmiş benim içindir, senin içindir. Yani biz mahlukat içindir. Zaman da mahluktur. Hiç halik olan Allah, halk ettiği zamanla tahdit edilebilir mi? Bu akıl mıdır Allah rızası için? Bir de bunu söyler, olursa. Ne olursa olsun kardeşim bu... bu ...baskari bir kafa bunu kaldırmaz ya. Böyle şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? Bu neye benzer biliyor musunuz? Plastik bir bebek yapan, bir oyuncak yapan bir kimse için... ...ya bu e, bebeğin, efendime söyleyeyim plastiğin hangi şartlarda eriyeceğini, hangi şartlarda sertleşeceğini ve ne zamana kadar kalabileceğini bilemiyor gibi bir şey söylemeye benzer yani. Bu nasıl akıldır, nasıl fikirdir, nasıl ilimdir? Cenab-ı Allah bizleri hidayetten ayırmasın. Gerek bu surenin, gerek Kur'an-ı Kerim'in tamamının emir ve buyruklarıyla elimizden geldiği kadar amel eden evvela onlara tam anlamıyla teslim olan ve onların muradı ilahiye uygun olarak anlayıp idrak etmeyi ve gereklerini yerine getirmeyi müesser kıldığı kullarından eylesin. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in bereketinden ve bu sureyi celillerin celilelerin e, lütuf ve inayetinden, rahmetlerinden onların ufuk açan müstesna buyruklarından bizleri alabildiğine feyziyab eylesin. Müstefit kılsın inşallah Biraz sonra İnşallah Kasas suresine başlayacağız Bismillahirrahmanirrahim 28. sure Kasas suresi Bu haftaki sıralaması Mekke'de inmiş Bazılarına göre Muhtevadan hareketle kitap ehlinden bahseden ayetler veya başka ayetler Medine'de indiği söylenmekte. 88 ayet-i kerimedir. Biraz sonra gelecek olan yani ileride gelecek olan bir ayette kasas kelimesi geçtiği için bu sureye kasas adı verilmiştir. Kasas kıssa anlatmak demektir. Kısas ise kıssalar demektir. Kıssa nedir? Kıssa pek çok ibret ve irşatlar ihtiva eden e, bir vaka, bir olay, bir hikayenin anlatımı demektir. Ama Kur'an'da bu mana ile birlikte daha özeldir. Kıssa Kur'an-ı Kerim'in Kur Kerim ibret alınmak üzere, sonuçlar çıkarılmak üzere anlattığı ve fiilen tarihte var olmuş vakalara denilir. Tarihte var olmuş. Öyle olmadık şeyler yok. Çünkü kıssanın tarifi bu. Bazıları sonradan, eskiden beri söylenen bir şeydir. Söyleyenler var, bir, iki, üç kişi de olsa. Efendim, bu anlatılan kıssalar, Adem kıssasıdır, İsrail oğulları kısasıdır. Bunların en azından bir bölümü nasıl diyelim, bir tasavvurdur. Kuramsal kıssalardır. Hakikatte, tarihte karşılığı olmayan kıssalardır diye söyleyenler var. Sonradan bu nazariye oryantalistler tarafından Biraz daha gelişletilmiş. Sonra oryantalistlerin malı bizde revaç bulmayınca Müslüman isimlere bunlar sipariş edilmiş. O çerçevede şey edilmiş ve Müslüman isimleriyle bu işler anlatılmış oluyor. Tıpkı sünnet ile alakalı anlatılanlar gibi bunlar da aynı. Bunların da böyle bir pazarı ve tezgahı var. Burada... Her bir surenin hatta diyebilirim diğerinden farklı bir muhtevası olduğu gibi başlangıcı da çok farklı, çok değişik. Hemen hemen bu sure dışındaki surelerde kıssalar en azından 5-10 ayet sonra mesela surenin uzunluğuna göre kıssalardan bahsedilir, kıssaya geçilir. Burada hemen Üçüncü ayetten itibaren kıssaya geçiliyor. Bu da bu sureyi kıssaları bakımından, kıssaları bakımından diğerlerinden farklı kılan bir suredir. Sure hemen hemen, bütün kıssa yani tamamıyla diyebiliriz Musa Aleyhisselam ve İsa'yı ile alakalıdır. Dolayısıyla bu kıssanın, surenin de buna kasas yani kıssa anlatma ismi Aynı zamanda muhtevasıyla da örtüşen bir isimdir. Mesela Makara suresine Makara ismi surenin tamamını yansıtan bir isim değildir. Surenin baş taraflarında hatta çok kısa bir e, alan tutan bir inek kesme hadisesinden bahsediliyor. Sureye isim oluyor. Fakat bu sure ismiyle müsembahsı, Birçok sureden farklı olarak tamamıyla ürtüşen bir suredir. Bir husus daha var. Belki Yunus, Yusuf suresinde bahsederken belki söylememiş olabilirim. Hatırıma gelmiyor söylediğim. ad burada hatırlatalım. Diyor ki orada, Nahnu Lekufu aleyke ehsenel kasas. Biz sana kıssa anlatmanın en güzeliyle sana kıssa anlatıyoruz. Bazıları buradan hareketle Yusuf Aleyhisselam kıssasının en güzel kıssa olduğunu söyleyecek olmuş. Oysa öyle değil. Yusuf Aleyhisselam kıssasının Elbette kendine göre çok farklı özelliği var. Fakat Kur'an-ı Kerim'in bu ümmete ibretleri, anlatılanları verdiği mesajları itibariyle en yoğun ve Kur'an-ı Kerim'de en çok ele alınan kıssalar Musa Aleyhisselam kıssası ile İsrail oğulları ile alakalı olan kıssadır. Dolayısıyla efendim, Yusuf suresi kıssaların en güzelidir gibi bir anlam oradan çıkmıyor. Ama bazıları her nedense öyle bir mana. Elbette ki Yusuf suresinin kendine ait müstesna bir güzelliği var, bir farkı var. Çünkü bir kıssa başka bir kıssa Yusuf aleyhisselam kıssası dışında ki diğer kıssalar Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde serpiştirilmişken kim yerde uzun, kim yerde kısa, kim yerde olayın bir bölümü, kim yerde bir başka bölümü anlatılırken Yusuf kıssası aleyhisselam farklı olarak bir surede başlıyor ve bir surede bitiyor. Hem de böyle hemen hemen tarihi akışı ve seyri bozulmadan anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'in kıssalarının bir de şunu bilelim ki tarihi olaylardan veya tarih anlatımından kıssa anlatımı ile tarih anlatımı farklıdır. Tarih anlatımı sadece bir bilimin ölçüleri içerisinde yapılan bir anlatımdır. Tarih ilmi çerçevesi içerisinde ki bir anlatımdır. Ama kısa anlatımı Kur'an-ı Kerim'in gözettiği hedef ve maksatlar çerçevesinde tarihten özel kesitlerin, özel kesitlerin yine Kur'an'ın genelinin ve Özellikle o kıssanın yer aldığı surenin vermek istediği mesajlarla örtüşen kısımları ele alınır ve onlar anlatılır. Bismillahirrahmanirrahim. Estaizu billah. Ta-sin min. Burada tabi ufak bir kıraat bilgisi yani söylemiş olalım. Ben sin diye özellikle okudum. Harfin ne olduğu anlaşılsın diye. Ama sin Nun harfi sakindir. Mim harfi harekelidir. Buna tecrüitte ne olur? İdgham me'algunna denilir. O halde bunu nasıl okuyacağız? Ta, sil, mim diye okumayacağız. Ta, sim, sim, mim diye okunacaktır. Yani oradaki sakin nun, mim harfi gibi söylenecektir. İki tane mim varmış gibi okunacaktır. TİLKE ÂYÂTÜL Kitap, Aslında ذَلِكَ ve TİLKE ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ gibi e, uzak için kullanılan işaret isimleridir. ذَلِكَ Kitap, Bu kitap değil, o kitap veya şu kitap diye uzaktakine işarettir. TİLKE de öyledir. ذَلِكَ eril için işaret ismidir tilke, dişil işaret ismidir. Kitap, dil olarak, kelime olarak, eril olduğu için zelike kullanılmıştır. Ayetler, müennes yani dişil olduğu için burada da işaret ismi müennes olarak, dişil olarak kullanılmıştır. Ee, Tasim mimde dedik, sonu da ekleyelim bari. Bunların manaları Allah tarafından bilinir ancak. Bunlar Allah'tan başka kimsenin muhakkak manası budur diye kesin olarak bir şey söyleme imkanımız yok. Yapılmış pek çok tefsir arasında, söyledik her seferinde ee, en makbul görülebilecek veya doğruya en yakın görülebilecek, bunun da Kur'an-ı Kerim'in mucizevi tarafına işaret olduğudur. Yani ey beşeriyet bu Kur'an Arapçadır ve Arapların kullandığı Dillerinde kullandığı harflerin oluşturduğu kelimeler, o Arapça kelimelerin oluşturduğu ayetler, o Arapça ayetlerin oluşturduğu sureler ve o surelerin oluşturduğu bir kitaptan meydana gelmiştir. Ama bu kitap bütün bu Arapların diliyle nazil olmakla birlikte kelimesinden, harfinden suresine kadar, tamamına kadar insan kelamı değildir. Eğer insan sözü olduğunu söylüyorsanız o zaman siz de insanların kullandığı bu harflerden, bu kelimelerden, bu cümlelerden buyurun bir surenin benzerini meydana getiriniz. Getiremediğinize göre bu bir mucizedir. İşte bu harfler buna bir işaret olarak kabul edilir. İşte şunlar kitab-ı mübinin ayetleridir. Her şeyi açık seçik bildiren, her şeyi açık seçik beyan eden kitabın ayetleridir. Niçin bahsettiğimiz tilke ve zalike ile kitabe ve sureye uzak işaret ismiyle işaret edilmiştir yüceliğine. Kitap her ne kadar çok yakınımızda elimizde bulunuyorsa da bu kitap o kadar yüce ki şöyle yükseklerde imiş gibi ona işaret edilmektedir. Onun için merhum Elmalı birçok yerde işte şu kitap, işte şu ayetler gibi bir mana ile tercüme ediyor. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavun'a Biz sana Musa ve Firavun'un haberinin bir kısmını okuyoruz. Ama ne şekilde? Bilhak. Hak ile. Bu anlattıklarımızda hakka aykırı bir şey yok. Sanki Tevrat ve İncil'de bilhassa Tevrat'ta anlatılan kıssalara bir gönderme var gibi. Onların hepsi hakkıyla anlatılan kıssalar değildir. Denilmek isteniyor casına. Çünkü hak da var orada batıl da var. Karışmış. Peki bu tilavet olunan, başta Musa ve Firavun'un haberine dair buyruklar, Dan maksat ne? Kimler için okunur ve kimlere fayda verir? Kimlere fayda verir? Likavmi <gülüyor> yu'minun İman eden bir kavim için faydalıdırlar bunlar. İman etmek isteyen, imanını pekiştirmek isteyen, imanında sebat göstermek isteyen. Çünkü Firavun ve Musa haberini okumak, bu kıssalardan haberdar olmak, imanın, hakkın, batıl ile sürekli bir mücadele içerisinde olduğunu, dolayısıyla hak ve batıl ehlinin her zaman için aralarında çekişme, münaza anlaşmazlık, kavgalar, savaşlar, işkenceler, öldürmeler, iktidar değişmeleri vesaire olacağını gösteriyor. Mümin de, hayatının hangi aşamasında bulunursa bulunsun, bu benim başıma yeni gelen bir hadise değildir. Aynı davanın yolcuları da vaktiyle bu yollardan geçmişti diyecek. Gerek olumlu zamanlarda, gerekse zor ve sıkıntılı zamanlarda. Biz bunları Musa ve Firavun ile ilgili haberleri sana hakkıyla okuyoruz ve iman eden bir kavim için okuyoruz. Hakka vurgu, bunlardan ibret alınmaya layık olduklarını da göstermek içindir. Bunlardan gerekli ibret alınsın çünkü haktır. Yani, bu kıssalar, günümüzün edebi ürünlerinden, romanlar gibi değildir. Onlarda hak da vardır, batıl da vardır, insan kelamıdır. Bu bir yığın bir yığın şeyler vardır. Hiç kıyas edilmez. Sakın kimse bunlara söyleyeyim, şey etme beli. O halde bunlar hak ve iman eden bir kavme fayda verir. Li aynı zamanda Arapçada lehine ve faydasına demektir. İman eden bir kavmin faydasına olmak üzere hak ile biz sana Musa ve Firavun'un haberlerini anlatıyoruz demektir. İnne Firavun Ala fil ard Gerçek şu ki Firavun yerde hak etmediği halde üstünlük tasladı. Kabardı yani. Şişti. Ve ceal ehleha şia. Ve yeryüzü ahalisini yani hükmettiği toprakların ahalisini fırkalara böldü. Grup grup ayırdı. Böyle ki bir araya gelip onun karşısında duramasınlar. Onun hakim kılmak istediği ve kıldığı nizama baş kaldıramasınlar. Onun işleyen tekerliğine çobak sokamasınlar. Yani Firavun emperyalizmi batılılardan önce bulmuştu. Bölüp parçalayıp yitacaksın. Değil mi? Emperyalizmin parolası bu. Ben parçala ondan sonra yut. İşte Firavun bunu yapıyordu. Ve cealâ ehlâ Gruplara fırkalara ayırmıştı oran Hatta verilen örnekler arasında her bir kesimi bir işte çalışıyordu. Dolayısıyla bir kesim tek başına bir işi yapamıyordu. Faraza. Diyelim ki inşaat yapacaklar veya piramit yapacaklar. Bir kesim sadece piramitin ne kullanıyorlardı? Diyelim ki taşlarını yontuyorlardı. Sadece yontma işiyle uğraşıyorlardı. İşte şu ebatta taş yontuyorlar. Başka bir şey yapmazdı. Bir diğer kesim faraza kolon mu lazım? Diyelim ki. Yüksek yüksek direkler kesiyorlar, Başka bir şey bilmez. Bir başka kesim bunları üst üste yığmayı biliyordu. Taş gelecek, kolon gelecek, ne gelecekse artık direk gelecek. Bunları gerekli şekilde, uygun şekilde bir araya getirecek. Bir diğeri pencere yapıyordu mesela. Bu şekilde. Kapı bu şekilde. Hiçbir kesim, 40-50 kişi ne kadarsalar, 100 kişi ne kadar salar, hiçbir kesim faraza bir ev mi yapılacak? Hiçbir kesim, hepsi bir araya gelse bile aynı kesim olmak şartıyla bir ev yapamazlardı. Çünkü başka bir şey öğrenmelerine, bilmelerine fırsat vermiyormuş. Öyle anlatıyorlar. Onun için, يَسْتَضْعِفُ تَائِفَةً مِنْهُ Onlardan bir kesimi, yani gerek gördükçe her kesimi, manasınadır bu, zayıf buluyordu, zayıflatıyordu. Yüzabbihu ebnâ'ehum ve yestahyi nisa'ehum. Daha da zayıflatmak için onların evlatlarını boğazlıyor, kesiyor ve kadınlarını hayatta bırakıyor kızlarını hayatta bırakıyordu. Neslin kesilmemesi için de bunu bir yıl yapıyor, bir yıl yapmıyordu. Yani bir senede doğan bütün kızlar, bütün kızlar öldürülüyor. Pardon, hayatta bırakılıyor. Erkekleri gibi bir sene erkekler, erkek çocuklar kesiliyor. Ertesi sene kesilmiyor şekilde devam ediyor. Yoksa nesil kesilir. İnnehu kâne minel mufsidin Çünkü o fesat çıkartanlardan idi. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bize bahsettiği sistemli, planlı, programlı bir şekilde bir yönetimin yönettiği kimseleri ve sömürdüklerini Sömürme planlı yani, bilinçli, şuurlu, programlı sömürü tezgahını ilk kuran Firavun'dur. Firavun'dur. O halde, Musa'nın davasını sürdürenlerin hepsi, tarihin hangi döneminde olurlarsa olsunlar, Firavun'un sömürüsünü benze, sömürüsüne benzeyen, andıran, şu veya bu oranda olan onunla örtüşen her türlü sömürüyü reddetmek, ona karşı mücadele etmek, peygamberlerin yolunda olmanın bir gereğidir. Budur. Müslüman hiçbir şekilde bir kesimin bir başkasının kesimini sömürmesine müsaade edemez. Bunun en açık misallerinden birisi. çalıştırdığınız işçiye diyor, alnının teri kurumadan ücretini veriniz. Hakkını veriniz. Verhal vereceksin. Çünkü kalırsan, daha sonraları Marx'ın gündeme getireceği, artık değer denilen, kapitalizmin, işçilerin sırtından haksızca çıkardıkları, kar ortaya çıkar. O kabul <gülüyor> hem hakkını tam olarak vereceksin hem de anında iş biter bitmez işini bitirir bitirmez vereceksin bu borç ödemek için de böyledir peygamber aleyhissalatü vesselam matlul gani diyor. üzerindeki borcu ödeyebilecek durumda olan bir kimsenin borcunu ödememesi savsaklaması bir zulümdür diyor. Çünkü o para, o borç, ödemen gereken borç sende kaldıkça o insanın onun kullanacağı vakit onunla işini göremez, ondan kendisi kar sağlayamaz. Bu budur. E günümüzde nasılsa Müslüman benden faiz almaz gelir senden malı alır kumaş elbise konfeksiyon araba eğer neyse daha müslümandır Allah'tan korkar benden beni bankaya vermez senedimi bilmem ne etmez veya belki senet bile bize mallar almamıştır hiç şey etmez ama kardeşim ben senedini tahsile vereceğim dediği zaman eteği de tutuşur yani günahtır hakkın geciktirilmesi zulümdür hakkın vaktinden sonraya mazeretsiz olarak bırakılması zulümdür. Hatırıma bir hadis-i şerif geldi. Bukhari bunu ehbaru beni İsrail'de zikreder. İsrail oğullarına ait haberler. Adamın birisi ticaretle uğraşıyor, bir diğerine gidiyor ki bana bu kadar para borç et diyor. Borç ne zaman ödeyeceksin? Filan zaman. Tamam diyor. Adam işi gereği deniz aşırı seyahate çıkmak zorunda olmuş. Kalmış. Borcunun vadesi yaklaştı. Memleketine dönecek gemi bekliyor. Bir türlü gemi gelmiyor. Ama her geçen gün borcun vadesi yaklaşıyor. Ya Rabbi diyor ben bu adamdan memleketimdeki o adamdan borç aldım. Şu anda da vaziyetim budur. Gemide yok. Nasıl ödeyeceğim? Hatırına bir çare geliyor. Bir ağaç kütüğü alıyor. O ağacı oyuyor. Borcu ne kadarsa ağacın oyduğu yerine koyuyor ve onun üzerine sahibine yazdığı bir mektup. Mektup da diyor ki, ey filan, bu sana şu tarihte ödemem gereken, borcumdur, bunu al diyor. Ağzını diyor, kurşunla kapatıp, kütüyü, denize salıyor, ve yarabbi diyor, sen de biliyorsun ki, ben, bu alacaklıma, borcunu gidip ödeyebilmek için uygun bir gemi bulamadım ve hala buradayım. Sen bu ödememin sahibine ulaşmasını sağla diyor. Alacaklı da borcunun vadesi gelince sahile gidip her gün yaklaşık acaba bir gemi geliyor mu benim Borç verdiğim kişi gelip bana borcunu ödeyecek mi diyor. Derken o da bir kütük buluyor. Bari bunu alıp bugün de gemi gelmedi. Bari bunu alıp odun niyetine götürüp kesip yakayım diyor. Kütüğü parçalarken içinden para kesesi ve kağıt çıkıyor. Tamam diyor ben de borcumu aldım diyor. Ya yani alacağımı aldım. Daha sonra gemi geliyor. Adam yine gidip diyor ki ben attım ama yani denizden gelecek bilmem ne edecek. Kaç milyonda bir ihtimal? allah alem Alem. Gidiyor adama diyor ki vallahi kusura bakma hakkını helal et. Dediğim tarihte gelip borcumu ödeyemedim. Buyurun sana diyor. Yo geldi diyor senin borcun. Ödemen geldi bana ulaştı ve hadiseyi ona anlatıyor, şey diyor. Şimdi ödemek niyetiyle alınan borcu Allah ödetir. Samimiyseniz inanın Allahü Teala size o borcu ödetir. Hepimizin başından derim 2-3 defa en azından böyle hadiseler geçmiştir. Bunlar ödetir. Yani. Yeter ki niyetiniz kötü olsun, iyi olsun ve bir de tabi olmayacak kadar zaten kimse borcu vermez, şey etmez yani. Ödetir Cenab-ı Allah yani. Bu böyledir. E şimdi bazıları herkese söyledir diyemeyiz tabi. Bir şekilde... Bu şekilde eğer bir ödeme yapılsaydı, bir daha gelmek istese, e desek ki senin kütük bana gelmedi, zaten ispatlayamaz geldi diyemez ki. Gelmeme ihtimali de yüksek. Vallahi sen göndermiş olabilirsin ama ben görmedim, görmedim, almadım falan filan. Bir daha öder, bir daha alır. Alsa, ma céleb Allah var. O görüyor, o biliyor. Yok kardeşim diyor. Hani bu hadisede çok ibretler var bu noktada. Yok kardeşim diyor, gönderdiğim parayı ben aldım diyor, bir daha almam diyor. Bir daha almam. Bunlar tabii bir manada, o zamanlar için, bir manada bir keramettir. Allah'la samimi olmanın, Allah'a karşı ihlaslı olmanın, bir lütfudur bu. Keramet ikram mıdır bu yani kısacası? Şimdi dediğim onu söyleyecektim. Anlatıyorduk. Daha doğrusu bu her türlü sömürü çarkına karşı çıkmak bizim işte Musa Aleyhisselam'ın şahsında Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın şahsında Cenab-ı Allah'ın bize gösterdiği uyulması gereken güzel ve mükemmel örneklerdir. İnnehu kâne minel mufsidin Bu şekilde başkalarını ezmeye kalkışmak, zayıflatmanın yollarını aramak yeryüzünde olumlu hiçbir iz bırakamaz. Sadece fesat çıkar. Fesat çıkar. Çoğu kimse Belki doğrudur. Vay be Bu piramitler Ne kadar muazzam. O piramitler muazzam olduğu kadar Muazzam bir zulümün de abidesidirler. Bunu unutmamak lazım. E Eskiler ne demiş bizde? Zulm ile abad olan, adl ile berbat ol. Yani zulüm neticesinde bir şeyleri imar edebilirsin. Bir şeyleri yüceltebilirsin. Bir şeyleri var edebilirsin, ortaya koyabilirsin. Fakat adalet onları yerle bir eder. Adalet tecelli ettiği vakit bu sefer onlar size yük olur buna dikkat etmek lazım peki Cenab-ı Allah buna karşılık mustazafların nasıl bir yere bir konuma gelmelerini istiyordu ve nuridu ennemunne alellezine stud'ifu fil ard ama biz yeryüzünde zayıf görülen zayıf düşürülmüş o kimselere lütfetmek istiyorduk وَنَجْعَلَهُمْ Ve onları önderler yapmak istiyorduk. وَنَجْعَلُهُمُ الْوَاَذِثِينَ Ve onları İsrail oğullarını yani Firavun'un mülkünün mirasçıları yapmak istiyorduk. Allah istiyorsa, istemişse o olacaktır. Ve oldu. Nitekim ileride zannederim Ahkaf suresinde varsa aramızda hafız Suresini bize söylesin yanlış söylersem. Kem terkû min cennâtin ve uyûn ve nimetin kânû fîhâ diye devam ediyor. Nice bahçeler, nice pınarlar terk ettiler diyor. Fakat onları denizde boğduk ve evresine hebni İsrail diye bitiyor orada kısa. Ve biz bütün bunları İsrail oğullarına miras yaptık. Miras her nedense tarih Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin işaret ettiği bu hakikatlerde pek bahsetmiyor nedendir Ben de bilmiyorum o ayrı bir konu fakat Kur'an-ı Kerim'in belirttiği hakikatler fiilen vaka olarak gelmiştir Ve ayrıca ve nummekkin fil art Ve yeryüzünde biz onlara iktidar vermek istedik istiyorduk ve Nuryefir ve mana. وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْدَرُونَ Firavuna, Hamana ve onların ordularına o İsrail oğullarından görürüz diye korkup çekindikleri neticeleri göstermek istiyorduk. Ne? Bunlar bizim mülkümüzü elimizden alacaklar. Firavun mülk ve saltanatına ve Firavuni sisteme son verecekler. Niye korkuyorlardı? Evet, korktukları başına geldi. Başta Amerika olmak üzere. Çağımızın bütün firavuni sistemleri, eğer Müslümanlar üzerine bu kadar geliyorlarsa, eğer bu ümmeti bu kadar çok paramparça etmek istiyorlarsa, firavun gibi akıbetlerinden korktukları için, fakat korkunun ecele faydası olmayacaktır. Firavunun bütün tedbirleri kaçınılmaz neticeden onu kurtaramadı. Çağımızın Firavunları, Hamanları, Amerikaları, Rusyaları, onların destekleri olan köpek kuyrukçuları, Amerika'da onları kurtaramayacaktır. Çünkü Amerika kendisini kurtaramaz. Kurtaramayacak. Bu bir hakikattir. Cenab-ı Allah laf olsun diye haşa bunları anlatmıyor. Demek ki ilmi ilahisinde Cenab-ı Allah bu ümmetin de bir zamanlar İsrailoğullarının Firavun'un zulmü altında Paramparça edilip sömürüldükleri gibi, sömürüleceği bir zamanının geleceğini biliyor. <gülüyor> Adeta günümüze bakıyor bu ayet-i kerimeler. Kaldırın Firavun'u koyun Amerika'yı, kaldırın İsrail oğullarını koyun İslam ümmetini. Ne farkı var? Ha. Bununla birlikte bir vaat var. İlahi bir vaat. Ümmet için vaat, öbürleri için tehdit. Firavun'un yerini tutan, Firavun'un rolünü oynayanlar için bir tehdit. Ne? Mustazaf bırakılan, yeryüzünde mustazaf düşürülen kimselere biz lütfetmek istiyorduk. Onları önderler kılmak istiyorduk. Mirasçılar yapmak istiyorduk. Hem de yeryüzünde ona, onlara iktidar vermek istiyorduk. Firavun'a, haman'a ve askerlerine de onlardan yani İsrail oğullarından korka geldikleri o neticeyi çekine geldikleri o neticeyi de göstermek istiyordu. İsteseler de istemeseler de. mustazaf düşürülmüş olan bu ümmet bir gün gelecek bu zaafı Allah'ın hidayeti, rasullerin manevi rehberliğiyle ne yapacaklardır üzerlerinden silkeleyecektir Allah. ve zalimler hak ettikleri yere varacaklar cezaları ve ise çekecekler. Amma dünyada, amma ahirette. Amma müminlerin eliyle, amma Allahü Teala'nın gönderdiği azaplarla, göndereceği azaplar. Bunu bilemiyoruz. O halde burada iki şey yapacağız. İki ususa dikkat edeceğiz. Bir, ümitsizliğe kapılmayacağız. İki, tevekkül deyip sırt üstü yatmayacağız. Bunları yaparsak Allah'ın vaadi bizim için tahakkuk eder. Bu böyledir. Ha. Burada dikkat çekmemiz gereken bir kelime var. Daha doğrusu kelimenin yapısında dikkat çekmemiz gereken bir hadise var. Mustaz'af, istiz'af. Mustaz'af, yani bizatihi kendisi zayıf demek değildir. Başkasının hileleriyle, tuzaklarıyla, planlarıyla, programlarıyla, uygulamalarıyla zayıf düşürülmüş. Yoksa Cenab-ı Allah bizlerin bir kısmını, insanın bir kısmını güçlü, bir kısmını zayıf yaratmamıştır. allah Teala aslında insanları zayıf ve güçlü olarak değil... Farklı kabiliyet ve imkanlarla donatmış, bu farklı kabiliyet ve imkanlar ifade yerindeyse birbirleri ile ahenkli bir şekilde bütünleştiği zaman bir parça meydana getiren Lego parçaları gibi. Birisinin belki bedenen zafiyeti vardır, öbürünün belki aklen zafiyeti vardır. Ama bunlar bir araya geldiği zaman mükemmel bir şey olur. Gibi. Bu şekilde. Yani her bir farklı özellik, farklı özellik bir araya gelerek bir bütünlük teşkil etmek için. Yoksa birinin özelliğini öbürü istisbar etsin diye değil. Ee, i̇kinci husus, mustazaflık öyle imrenilecek, sevilecek, benimsenecek, kabul edilecek bir şey değildir. Bu da öyle. Bir de müstekbir kelimesi var mustazafın zıttı. Bakın insan nasıl zayıf olarak bu şekilde başkalarına göre ve zayıf görülecek bir şekilde yaratılmamışsa ve bu olumlu bir vasıf değilse müstekbirlik de insanın bizatihi kendisinde kibir olduğu için olmuyor. Arapçada bu e, kelime ziyadesi daha doğrusu harf ziyadesi kebir büyük, müstekbir büyüklenen Türkçede bile anlaşılıyor. Kendisi büyük değil. Büyüklük taslıyor. Büyük olduğunu vehmediyor. Büyük olduğunu zannediyor. Öyle bir şey yok. Mustazaf da zayıf değildir. Birileri onu zayıf düşürmüş. Ve zayıf görüyor. Olay bu şekilde bu çerçevede. Ve biz bu şekilde diyor e, onlara Firavun'a da Haman'a da askerlerine de ikisinin askerlerine de İsrailoğullarından korka geldikleri sonuçları göstermek istiyoruz. Allah bir şeyi murad etti mi? Hiç kimse onun karşısında duramaz. Cenab-ı Allah bu ümmeti yeryüzünün doğusuna batısına fitneyi yeryüzünden kaldırarak Allah'ın dini vasıtasıyla veya Allah'ın dinini hakim kılmak üzere egemen kalacaktır. Bu tamamıyla adil ve adaletle olacaktır, zulümle asla olmayacaktır, haksızlıkla olmayacaktır, hakların çiğnenmesiyle olmayacaktır, kadarlıkla olmayacaktır. İslam'ın adaleti ve nurlu hidayetiyle gerçekleşecektir. Cenab-ı Allah bizlere İslam'ın hak ve hakkaniyetini, adil ve adaletini yeryüzüne hakim kılmakta pay sahibi kılsın inşallah. Subhane Rabbike Rabbil Ezeti amma yasifum ve selamun ala mursalin Rabbil Alemin bu dilde kadar